Altın Satır Aile Kasası'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tulsun sizlerle. Demircan abi günaydın. Kredi kartları geçerli de var mı geçerli? <gülüyor> ya yani ne bileyim sizin yazdığınız reklam metnini seslendirmiştik biz. Beni var mı geçiyor kredi kartları sanki? Yok değil mi sizin kredi kartınız? Senin var mı sanki? Var. Var. Benim yok. Kartları al Demircan abi. Ne? Hayır. Azıcık söyleyeyim Hayır. Hı -hı. Ama Çiçek Hı -hı. abla... Çiçek abla dedi ki şu Demircan'a bir kredi kartı çıkaralım Ege'cim dedi. Tabii dedim çiçekciğim Kartı çıkaralım dedim. Yalan söyleme lan. Oradan buradan uydurma. Tamam demirci abi yalan söyle. Nereden anladın yalan olduğunu? Çiçek'cim demiş. Doğru. Oradan anladın. Oradan anladım. <gülüyor> Hem Çiçek ablan kredi kartı çıkartmama esas o kendisi izin vermiyor. İzin vermiyor desene zaman, sanki kendi Şu kararı aramıştı Ozan bana mı izin vermiyoruz Bana mı vermiyor ne kime vermiyor Bana vermiyorum Demiş abi istersen gündeme geçelim Bak Ankara gücü Gaziantep'ten Berabere dönmüş Vaayy Ne oldu vay diyorsun Nereden bildin Gittik biz maça Valla siz yoktunuz ben de size sürpriz olsun diye gittim E ben yoktum Pirzonaları ben... aldım Ben neden sinirliyim zannediyorsun Niye sinirlisiniz siz? Ney? Niye? Niye sinirlisiniz? Sor bakalım bir niye? Soruyorum işte niye sinirlisiniz ne demek soru değil mi o? Hayır, ben sen bana sinirliyim de. Sen bana sinirlen. Hayır, sen ne? bana sinirliyim Demircan abi de. S yetişen ben de bir şey anlamadım. Sinirliyim Demircan abi de sen bana. Sinirlen. Ne? Oğlum bak. <gülüyor> Çok olabilir şey söylüyorum. Çok de... güzel söylüyorsun da, yamuk yavuk söylüyorsun Demircan. Sen bana de, iki nokta üstünde de, sinirliyim Demircan abi. Anladın mı? Daha ne sonraki? İki noktadan sonrasını mı söyleyeceğim? Ha onu da yine. Sinirliyim Demircan abi. Yalnız ben ne diyeceğimi unuttum <gülüyor> senin lafını anlattığımda. Ha Tamam bir daha şöyle. Sinirliyim Demircan abi. Niye sinirlisin? Aynısını sordum ben de Demircan abi niye ha, sinirlendin diye. Ben sormadım ki. Ha tamam niye sinirlisin. Sor bakalım ben, niye sinirlisin. Ben sana tavır yaptım en son. Niye yaptın anladın Tavır yaptım ben sana en son. Şimdi sen yaptığın so tavır mıydı bana? Tavır. Niye sinirlisin? Eee <gülüyor> ben ne yapacağım şimdi? Hiç cevap vermek kendi olur Ben de onu duvarım. Sen bana bir sor bakalım niye sinirli olduğumu. Niye sinirlisin Demircan abi? <gülüyor> Çok karıştırıyor. Neyi karıştırıyor? Hayır, ortam çok karıştı. Evet, baştan başlayalım istersen. Yarak var mı? Var, var. Neyse. Demircan abi. Efendim? Sizin sinirli olduğunuzu duyduk. Söyler misiniz lütfen? Neden sinirlisiniz? Sinirliyim tabii. Ben sinirli olmayacağım da kimler olacak? Şimdi Demircan soruyu, soruyla şey yapıyorsun ya. Hayır, ben yine soru görmedim ki. Kimler olacak dediniz? Tabi. Tabur verdi orda. İyi e, tamam devcan. Ne biliyorsan e, öyle yap. Tamam. Sen, sen bu soruya nasıl cevap verebilirsin? Bana bir cevap vermedin. Beş yıl olmayacağım. Kimler olacağım? Ben olacağım. Hadi bakalım. <gülüyor> Nerede ha, karşı var? Tamir. Ne Nerede? İşte yukarıdan tabur Yukarıdan derken? Ya, nereden doğru. diyorsun lan? Ne, ne yapayım ben de? E, ben bir soruyu sormadım ki orada. E, tabur Bana ne? ne? Sorsaydım o zaman. Alo. Ben dinlemiyorum Demcan abi sizi Ben dinlemem arkadaş. Ben burada <gülüyor> sesimi duyurmaktan sonra. Ne anladın beni o işten? Evet bana ne. Bak bu soruydu mesela. Tamam, ben ne ben... anladın ben o işten? Tabur. Şimdi. Çoluk çocuğa açtıktan sonra Antep de plasmanlarına gidemez olduk. Buna mı yanayım biz? Antep'e gider ba yediğin baklavaları hatırlamıyorsun herhalde. Döveceğim. ne demek istedin anlamadım Daha önce Ardeme Size... gittiğim zaman Otobüste şerbeti akan Ondan sonra Bu neydin Ondan sonra Gelin Buradaki baklavaları Hopur hopur Şappuru şappuru yerin Sen değildin sen de Ben değildim tabi döveceğim abi Sen değildin de kimdi O sakallı arkadaşınla birlikte Ayı mı yediniz Kimi diyorsun Cemil mi diyorsun ne? Şey, ya bugün de kadar senin elinden ben lokma yemedim ya. Tepsiden yedim zaten. Ne tepsisini yedin? Baba tepsi. O. Bu da en iyi yalan oldurdu. <gülüyor> Hayır. Anladın mı ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Moralimin bozuk olduruyorum mı? Hayır anlamadım ben. Hiç... Tamam, baş tamam, Başla ben. Evet. Şimdi ben geçen günlerde getirdim mi getirmedim mi? Bana getirmeyiniz demi canım. Nerede getirmeyeyim? Lan <gülüyor> <gülüyor> Getirdim de baklavalar otobüste aktı ya, Şerbetli baklava tepsiyi bey yufka yapmak diye getirdiğim otobüste soktum da, sonra herkesin valiyi yine bu araçta yine Antarktika'dan gelirken. Normal otobüsle getirin. onda şunu sende baklavayı yerken Demirgen abi bu biraz kuru olmamış mı? Çarşı baklavası mı? Ev baklavası mı dedin? Ben de ev baklavası <gülüyor> Ne atıyorsun? Ne yalan atıyorsun sen? Dedim ya senin sakallı arkadaşın vardı ya Korkturdum ben ondan ilk başta baktığında Küçük gözlü ulan Ne alakası var şimdi? Ne, nereden çıkıyorsun? Hatta dedim birbirine de, Demişan abi bugüne kadar sizin ağzımdan kutçuyu da ilk defa duyuyorum zaten Hiç kutçuk dediğinizi duymadın hep büyük şeylerden bahsediyoruz yeah. Şimdi o konu ayrı ama bunu hatırladın mı hatırlamadın mı? Hatırladım Demişan abi böyle bir anın var doğru Hatırlarsın. Hatırlarsın hatırlamamak için biraz baklava biraz zor hatırlamaman Çünkü maşallah yarım tersi yediydiniz orada bana mısın demediydi yarım Başka birisini anlatıyorsunuz ama Nereye ha? başka birisini? Dedemciğim niye abi bir yerini soruyorsun ya? Şurayı burayı. Bunlar soru değil ki tamam. Şimdi öncesi gittiklerinde hatırladığını ispatlamak için bunu söyledim Şimdi Şimdiysek maalesef gidemedim Baklava bekleyin arkadaşlara buradan doyururum Arkadaşlar boşuna beklemeyin baklavaları Ben gittim kendim aldım Gaziantep'ten baklavayı Neydin lan? Şu i̇şte dünkü maçtan dönerken. Şimdi Gittim tabi ya. Size de sürpriz olsun diye nasıl güzel söz veriyorum. Ana. Gittim ondan e, sonra. Niye aramadın? Normalde bizi? Sürpriz diye. Sürpriz olsun diye. E ben zaten deplasmanlara çok gidemiyorum ki çoluk çocuğa karıştıktan sonra. İşte orada o da bana sürpriz oldu. O zaman maçı bile zannet Son dakika penaltısıyla 2-2 iki, iki, beraberlik olmuş. İnanılmaz bir maçtı Demirsen abi. Son dakikaya kadar heyecan doruktaydı. Çok güzel anlamışsın maçı. Tebrik ederim yavrum. Teşekkür ederim abi. Peki bize bir şey sormak istiyorum. Bu dilerim. <gülüyor> Buyurun dinliyorum. Şimdi biz 16. sıradayız. 16, 17, 18 takım. Ya da 15. sıradayız. Evet Yaptığım hesaplamalara göre son takım değiliz bir öncesi değiliz ondan önce 16. takımız. doğru mu? Olabilir Peki soruyorum sana Lütfen 3 puanla 16. sırada olmak hak mı? Reva mı? Reba derken Yeni öyle bir şey mi dedim ben? 12 puanla Fenerbahçe birinciyken, bizim 3 puanla 16. sırada olmamız hak mı, revan mı? Soruyorum, bu gerçek sorudur Ece. İstersin cevabı hadi. İstiyorsan. Ne diyeyim Mersin, buna ne diyeyim ya? Hayır. Hangisini demek lazım yani? 3 puanla, ikisinden birini seçmek zorunda değilsin. Kaç Hayır mantıklı. değil evet doğrudur Deyebilirsin Veya uğurlu soru gibi düşünüp İlkinde birini seçebilirsin Uğurlu soru diyorum ben or, or. Ne Ya o ya bu mu yani ha, Mesela Anladın mı Hak mı, mı Ama o zaman bir şey bulmadığını gösterir ya. Sigordan bir şey anlamadım gösterir Hak mı reva mı diyorum Ne diyorsun Hak mı diyorum? O zaman ben. benim ne demek istedim? Devriyem ben kapatayım telefonu? Benim biraz başım ne ağrıdı. Demadır? Şimdi anladım ne demek istedim arkadaşlar? <gülüyor> Hiç anlamadım ki ben. Düşmanlarımız zil takım oynuyor dışarıda. Üç puanla bizi 1'i 16. sıraya oturtmuşlar. İnsanlar günaydın. Hepinizin vites daha tersini sunduğu modem sabahlarındasınız. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şeral Kübarak fırlıyor Ankara sebalarında beyaz fırtınasıyla. Bakalım neymiş Ankara'daki trafik durumu. Şeral Bey günaydın. Şevk edinleyicidir. değil sizlerde günaydın. Yeni bir haftanın. Ee, günaydın. E, ne güzel gidiyordunuz ya. ya güzel gidiyorduk oradan başında mıyız ne yapıyoruz orasını kaçırdım. Yeni haftanın başındayız falan filan diyeceksiniz. Sevgi boş bir boş bir şimdi zaten şu anda zihin olarak da ben kitabımı için. Aa başladınız mı anladınız yazmay. Yarısına kadar geldim. Nasıl yarısına kadar geliyorsun şey, Ne kadar yaşayacağınız belli değil ki. Neşir? Şey hani ne ne bileyim şimdi hani e, hani tamam buyurun evet ben dinliyorum. Ne oldu şey? Neye takıldın yani? Hay şimdi mesela siz kaç yaşındasınız şu anda? 35. Nasıl 35 yaşındasın? On buçuk, 17 yedi buçuk, otuz birisi kolay, hesabı kolay. On buçuk yaşına kadar mı geldiniz Şenol Bey? Ee, biraz da... Daha... <gülüyor> ee, ben ben on buçuk, şu anda on altı kadar geldim. Şenol Bey benim dedim yani şimdi siz mesela ne kadar yaşayacağınızı bilmediğiniz için... ...tam ortasına geldiniz mi, gelmediniz mi onu bilemezsiniz yani. Ee, on, Yok, manyak ya, ben şimdi mesela seksen yıl yaşayacaksem... Daha hesabını bilmediğim 5 yıl var, ne yaşayacağımı bilmediğim, onları da mı yaşayacağım yani ortasına gelebilmek için? Ha o da doğru bir taraftan da yani... Evet, işte bugüne kadar ne yaşadıysam onları yaşayacağım, onları yaşamak için de orada baktım kaç yaşındayım? 35. O zaman dedim 17,5 de benim ortalama yaşım. Ortalama yaş diye bir şey yok Şeral Bey. Yani ortalama ortalamasını... ortalamasını... <gülüyor> Tabii tamam, şey Şehan siz nefes alın biraz ondan sonra dinle Neler çıktı peki yani şimdi ilk 16 yılda da çok bir şey yoktur şey Bey Olur mu bebeklik günlerim var Bebeklik günlerinde ne yazmayacaksın Şehan ya Her gün aynı şey olmuyor mu bebeklikte Olur mu her gün bir şey yeni bir şey Yani şimdi öyle ilk sayfalarda kitabın e, özellikle kaka alışkanlıklarımla ilgili yazdım Efendim Kaka alışkanlıkları Ne kadar rahat konuşuyorsun Şehan Bey Yani küçücük bir bebeğin Mars'ın bir bebeğin hayata gözlerinden yeni açmış bir bebeğin ufak ufak iki parçacık yaptığı kakaların rahatsız mı olur Şevkil Ege? Hayır canım ama yani ne bileyim kahvaltıda olan şey var. Niye kahvaltıda olan insan? İstediğini yeşit, İstediğini yeşit, Afiyet olsun diyoruz. Hayır onlar değil insanlar rahatsız olur şimdi orada bebeklerden şeyler Bebek Bebekler rahatsız olur mu ya? Bebek yesin onu seversin öpersin öpesin. O da biraz kaka yaparsa çok mu ya? O yavrucu ya çok mu? Şenam bunları mı yazsınız yani? Ya, tabii ki bunları biraz konuşma, dili gibi yazmaya çalışın. Çünkü rahat okursun diye. İsteyse işte, bir iki sayfayı okumaya çalışayım. Şimdi zor olmasın Şenam abi siz de yani bir tarafta helikopteri idare ediyorsunuz. Bir taraftan hani trafiğe bakıyorsunuz falan filan diye. Yok zor, o kadar şey <gülüyor> Şevke'im. Çünkü kendi yazdığım şey var ya. O yüzden ben onu rahatlıkla şey yapabiliyorum. Ancak ee, biraz zorlanmaya başladım. El yazısı konusunda elime krem geliyor. Elde mi yazıyorsunuz? ne yazayım? Çamaşır makinesinde mi? <gülüyor> elde mi yazıyorsun deyince? Anlamadım ben onu... Hani elde mi yıkıyorsun gibi. Ben kapatayım mı, şey yapabilirim yani? ya, Niye kapatıyorsun Şevk'e en ufak bir espirde hemen böyle kapanma noktasına geliyorsa... ...larsızlıklar da yorulacak demek tabii. İsterseniz bilgisayar ayarlayalım size. Ben konuyu oraya getirecektim kendini gelip teşekkür ediyorum ben seni bana bilgisayara. Benimkini değil de ben bu tane ayarlayayım size. Niye seni görmüyor Ben kullanıyorum benimkini. E, ne için kullanıyorsun? İşte işler falan filan. Ne işi? Şey Allah aşkına söyle. Ne işinin oluyor yani? Nasıl ne işim oluyor canım? İşte böyle e, program için falan bir şeyler. Ben ne Dur dur program için ne yaptım bilgisayar. Allah aşkına şeyler. Şey Senhan'ım şey internete falan... Pordolara mı bakmayı istiyorsun? Efendim? Ben sana dergiler veririm. Ne alakası var Şenhan Bey ya? Allah Allah, şey gibi koyayım. Ben sana dergi veririm, şey bana bilgisayar ver bir hafta. O zamana kadar da internetten geri kalmış olursun ama açığı da kapatırsın dergilerle. Şenhan Bey, mayak manyak konuşuyorsun ya. Başka bana bir anlamlı bir şey ne söyleyin bilgisayarın? Orada ben şey yapıyorum ya... Ee... Böyle... Ya tamam şey o be i o zaman tamam alın bilgisayarı. Dergiler, dergilere gerek yok tamam. Se şey ama tamam iyi getireyim mi dergileri? Bir tane falan getir. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın 822 saat. Tersimiz sunduvalar zavalar hoş geldiniz sevgili dinizler. Günün gözetlerine bakıyoruz. Oktay Demirci ve Fahir Öncü birlikte oh, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim günaydınlar, günaydınlar diliyorum, efendim. Günaydınlar diliyorum Bugün mini kardeşlerimiz okula başlıyorlar ama fasulyeden. Niye? Fasulyeden derken yani kardeşlerimiz mi fasulyeden? Çünkü yani ne bileyim eğitim fasulyeden olacak. Çünkü alıştırma haftasıymış Hayır, Hayır ya. bu Bugün mini mini birler mi? yaşasın. İkiler Sırf mini mini biriler. Hayır canım Mini mini biriler sır, Sırf mini mini biriler başlar mı canım mini Evet mini abi inliler. sırf mini mini biriler başlıyor yani Çavuşkan 2'ler şeyde başlıyor Çalışkan 2'ler tembel 3'ler falan yok mu bugün Pembel ikiler, çalışkan hep evde, yatıyorlar. Evet, yatış. Bir tek mini Onlar bir şeyde. Bu hafta yatar, yatış. Okul yolunu mu öğreniyorlar? Kantini kooperatifi öğrenmek için okula başlıyorlar bu hafta. Sınıfta sakız çiğnenir mi çiğnenmez mi? Evet öğretmenine... Kabahatimiz e... geldiğinde nasıl izlesin? Evet. Parmak kaldırmayı öğrenecekler. Daha değil, daha parmak Yok, sen biraz mikrofon sesini... Rahatsız mı oldun? <gülüyor> Yukarıya doğru şey yapsana. Böyle mi? Yok mikrofonun, katının yani. Az mı geliyor ses? Biraz az geliyor ya ben çok özür dilerim konuyu bir alakasız bir şeyle bölgünüşü ama. Bölgün herkesin sesi ama... birbirine az geliyor galiba. Evet can. herkesin şey sesi kendine bence. Doğrusu Doğru. Doğru. Ne diyeceğiz o zaman küçücük kardeşlerimize? Yok, Yok yakınken kaçsınlar bence. Evet yani daha bir hafta boyunca böyle oyalama taktikleriyle başlanıyorsa eğitim hayatına. Oho önümüzdeki seneler boyu neler yapılacak kim bilir. Bence Hayır. bugün okula başlayıp da. Yarın şey diyen ya bu hafta pek bir şey yok benim anladığım kadarıyla ben gitmeyim okula falan diyen çocuk ileride çok güzel bir öğrenci oldu. Çok parlak bir gelecek bekliyor. Bunu daha ilk günlerden öğrenen çocuk ama şimdi bazı baba lütfen yarın şey gidelim fasulye götürmemiz örtmen fasulye dedi diyen çocuklardan da hiç hayır İki tip da şey. yok ya abi senin anlattığın. Daha ya. birinci sınıfta adam ya. daha Zaten birinci sınıfta olaylar sadece düşünün? fasulye ve çubuklar üstüne gidiyor biliyorsun. Bir de bildiğiniz üzere o boncukluğun adı neydi Boncuklu. Abaküs. Abaküs. Bir de abaküs üstüne ya. Çocukların zaten bütün temel ihtiyacı bunun üstüne. Fasulyeyi alacaksın. Eğer Eskiden zaten bizim zamanımızda şey yoktu. Öyle hazır fasulyeler yoktu. yoktu ev fasulyesi ev vardı. Ev fasulyesi vardı. Onları da biz çikolata kağıtlarıyla kaplardık. Ne günlerdi onlar. Biz He. de şeyle giderdik. Taze fasulyeyi bir taraftan olabilirdi. <gülüyor> şey. Bir taraftan da sohbet ederdi. Allah Allah Atatürk öyle mi yapmış hocam anlatsanıza biraz daha diye. Bütün dersleri öyle anlatır. Fasiliye kimi fasiliye getirdi onu şey yapardık. Acaba, bu birinci sınıfların yaptıkları bir takım şeyler geçen senelerde problem oldu da ondan bir hafta önce başlatıyorlar. Ya, İlk bu gün çocukları. bunlar alkollü gitmişler. Ha işte öyle geçen bir şey mi oldu Bir de o ha? coşkuyla falan aralarda şey yapanlar olmuş bir takım maddeler burada söyleyemeyeceğim. Uyuşturucu falan bulunmuş yani. Aykolden Alk değil de okulu genel anlamda rahatsız etti. Kaç tane içinde okulu yakmaya çalıştı için. Ya herkes ağlıyor düşün şimdi. Okula bir baş çocuklar bir gidiyor okula. Sırf anne baba var zaten bahçede. Bir de ağlayanlar hı, hı, hı. diye. İnsanların psikolojisi bozuluyor ya. Doğru söylüyorlar. Rahat rahat şey Ayırdıkları yani. iyi olmuş. Bence hiç şey yapmayacaklar. Bunları <gülüyor> ayrı yerlerde okutmaları lazım. <gülüyor> Birinci sınıfları mı? Tabi tecrit etmeleri lazım. Bodrum katlarında ve ses geçirmeyen... <gülüyor> ...odalarda... ...karanlık yerlerde olsun. Oradan çıkabilenler zaten ikinci sınıfı. İkinci Evet. Bence de çok daha güzel. Eğitim Bakalım. sistemine yepyeni bir bakış açısı getirdiniz. Teşekkür ederim. Bu hafta edin. bir de şeyle gideceklermiş. Serbest kıyafet. Serbest kıyafetleri mi? Niye? Öyle mi? Bir hafta boyunca. Çünkü insanların da yavaş yavaş göz gözü diye. Şimdi bazen bir pencereden bir bakıyorsun bit gibi bir adam <gülüyor> <gülüyor> üstünde takım elbise gibi bir şey giydiriyorlar. Çanta zaten böyle kafayla bel arasındaki bütün mesafe <gülüyor> yürüyen çantalar böyle. Ona da bir gözümüz arasın diye cüceler bastı gene şehri. Şimdi yani. önlük dediğimiz şey bir, bir rengi var mı belli bir standı ben tam takip edemedim. Yok ya, ya galiba önlük, önlük diye yani. bir şey kalmadı galiba ya. Yok formalar var değil mi? Aa, ha, yok de. ya ha, gömlek kravat falan takıyor. Mutfak sakıyorlar takıyorlar ve aşçı şapkasıydı gitti. Yok canım bazı özel okullarda öyle şey falan var. Devlet okullarında. Devlet okullarında mavi önlük. Mavi evet. mi mavi mi? Siyah önlük kattı değil mi tamamen? Ooof. Siyah önlük kattı Hayır canım çünkü ben ben de yani bundan 30 yıl önce öyle okumuştum yani. Mavi önlükte mi okumuştun? Mavi önlükte okumuştum. Nerede mavi önlük okudun? Evet yani. canım bahartma beni. Sabah sabah Sarabim okulunda e, okudun. E, e, tamam bahartma yalan <gülüyor> söylüyorum. Yemin ediyorum Allah Hayır, sana. Ne, nerede mavi önlüktü okudun ya? Herkes siyah önlük yerken biz masmavilerimizi geldik. Mavi bereliler geliyor derlerdi bize. Öyle, öyle bir şey. Bere de mi takıyorduk? Bere de takıyorduk bizim okulun. Içinde. Ya e. Bere takmıyorduk da mavi önlüktü yemin ediyorum ya. Ne güzelmiş Seninki abi. ben anladım ya fahenkini böyle hani herkes siyah yerde bir <gülüyor> iki böyle rengi böyle laciverte yakın <gülüyor> mariyi <gülüyor> yakın falan olur mu? Yanlışlıkla yakayla ha. beraber 60 şeye çamaşır suyuna bağmış o de, iğrenç çıkar da kimse aha, de ses edemez. Bir de fahirin abisi falan da olduğunda açılmış onda, rengi yıllar evet, ondan önceki Yeni. yeni. Abinle yaş farkı 20 miydi senin? 15, <gülüyor> 15 işte 15 yılda önlük, 8 açılan mavi olmuş. Fahir <gülüyor> de mavi berenlerdi. Bence falan. de öyle bir şey olmuş Fahir çok. Ya yemin ederim ama. ya gerçekten doğru söylüyorum ya vardır abi yani. Ankara kızlar ne de giyiyordu peki de. abi kızlar? Mavi. Kızlar da mavi. Mavi. Kız, erkek, mavi. Kız erkek herkes mavi giyer. Pembe diyeceğimi mi zannettin Hayır abi? Hayır bir ara kızlar kırmızı giymedim ya ben onu tamamen yanlış mı hatırlıyorum? Senin o benim Seyretin o dedin. <gülüyor> <gülüyor> Kendi dünyamdaysa korkacağım. Öyle bir dünyaydı Çok güzel zamanlardı onlar O zaman okula başlayan kardeşlerimize kolay gelsin diyoruz Hayırlı yolculuklar diliyoruz Uzun ve meşakkatli yolun ilk adımları İlk adımları onları sağlam atmakta fayda var Sonra yarın öbür gün şey durumuna düşmesinler İlk günden çok pısırık olmasınlar Ezdirmesinler Bence yani. ne en önde ne en arkada Çünkü mesela bir görev verirler oraya En önde gitmeyecek en sonunda da kalmayacak ortada. Ne görev verecekler ilkokul öğrencisine falan. Bir düşün. Sabah izmarit toplattıracaklar mesela bahçede. <gülüyor> mıntıka. Doğru. Çünkü orada nasıl ön ve arka oluyor? Hocam <gülüyor> en çok izmariti ben topladım mı? Hayır ya şeyi düşün. Şimdi Fire burada örneği yanlış verdi ama <gülüyor> konu doğru. <gülüyor> Masa örtüleri var Masa örtüleri Geçen sayesinden kalan masa örtüleri Bunları kim yıkacak, kim yıkacak? Ben Konularım. ben Hayır ben değil Sana görev verilirse Hemen orada sağa sola ha, Mevsimler öyle. tablosuna bak Öğretmenim mesela kaldı Herkes bir görev yaparken Sen de mevsimler şeridini Tam böyle onun kenarı mesela yırtılmış gibi ama Orayı selebantlayacaksın Ama mesela öğretmen masasının e, Örtüsünü sorduğu zaman Öğretmen ne yapacaksınız çocuklar Öğretmenim isterseniz ben Benim yapayım. optional washing sistem makinamda yıkayabiliriz Mesela Çocuk böyle bir şeyle hem İngilizcesini <gülüyor> Genişletmiş olur <gülüyor> Genişletmiş olur yalnız İngilizcem <gülüyor> çok genişletmiş <gülüyor> olurum İngilizcem <gülüyor> teşekkür ederim Çok teşekkürler Fahir Bey O zaman reklamlara geçiyoruz Buyurun geçelim Reklamlardan Hayır geç geçmeyelim <gülüyor> Bak, Sevgili dinleyiciler nasıl geçelim. arada bırakıyorlar beni Görüyor musun sevgili dinleyiciler hmm. Günaydın <gülüyor> Günay aydın ay, günay ay, ay, <gülüyor> Buyurun efendim Buyuralım. Başlayayım mı? Buyurun başlayayım Buyurun Neyle ilgilisin haberiniz? Benim haberim tuvaletle ilgili O zaman dur ya çok daha güzel. bir dakika biz... evet, <gülüyor> Tuvaletle <gülüyor> başlamıyor Fransa fark... Cumhurbaşkanı'nın falan böyle içinde geçti ha, Siyaset falan öyle. olsun diyorsunuz yani Çok Buyurun. da siyaset değil de şimdi bundan bir süre önce Hatırlıyorsunuz Fransa ile Finlandiya arasında bir gerilim yaşanmıştı. Evet savaş çıkma savaş aşamasından çıkmış, döndü diye biliyorum. Ve sebebi neydi? Sebebi de fındık çekirdeğini e, doldurmayacak. doldurmayacak diyeyim. Onu Ki e, fındık çekirdeği de olmadığı için düşün artık. <gülüyor> saçma safa nedenden yani? Finlandiya için e, Jack Schrag şöyle böyle demiş. <gülüyor> Mutfa bu kadar kötü olan bir halka güven duyulamaz demişti bu, ve bunu kötü üzerine... de değil aslında oktay onu çeviriş sırasında öyle çevirmişler mutfa bu kadar utan olan bir yerde görmemi hayatımda demiş Bilmiyor mixes, affedersiniz gittim bütün Finlandiyalıların mutfaklarını götürüyordu demiş ama bay gittiği için bir cümle daha kurdu adam ya <gülüyor> <gülüyor> efekt on, on onu không? şey diye çevirmişler aman böyledi kötü mutfa çok kötü mutfakları çok kötü öyle çevirmişler fire sus adam. I don't know. Finlandiya'ya affettirmek için e, diye düşünülüyor. Geçen gün bir yorum yapmış Fransa Cumhurbaşkanı. bir ayda Finlandiya'ya gittik. Hmm, bir yemek yedik, bir yemek yedik. Şiştim vallahi dedim. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı 6. Asya Avrupa toplantısı için nereye gitmiş olabilir? Nereye gitmiş olabilir? Finlandiya. Finlandiya'ya gitmiş olabilir. Bravo'sunuz. Başka... Aç gitmiş. Özellikle aç gitmiş. Finlandiya top mu gelecek şerifs falan diye bekliyormuş aç gitmiş. Ya yiyecek bir şeyler yok mu falan demiş direkt böyle şey kompliman olsun diye. Finlandiyaların başta yok mu yanınızda? Evden getirmediniz mi? Demiş. Şimdi öyle deseydi biraz yavan olurdu biliyorsun. Nasıl olmuş? Beden? O yüzden şöyle demiş. Direkt Finlandiya Başbakanını biliyorsunuz. Aha, uzun boylu yucana. Evet. Sarışın mı? Madem yemekler o kadar iğrençti ben bu kadar nasıl eşek gibi büyüdüm demiş. Bence demiş siz. Jack Shirak diyor bunu. Bence demiş siz dünyanın ve ülkenin en seksi adamısınız demiş. Yüzüne. Başbakan'a. Başına mı olmuş ya? Alıyormuş. Aç karnına <gülüyor> yanında şarap. Uçakta şarap vermişler. Herhalde aç aç ben karnına ben içince de. o demek ki öyle olmuş. Hayır yani. hafızan Allah. Türkiye'ye gelsin şırak Öyle bir şey olsa hakikaten. Bizim Türkiye'de başbakan'ın yer Ne olur borsa tavan mı yapar yoksa... Tavan yapar böyle. bence borsa. <gülüyor> hakikaten yandan Borsa mi? bence yatay seyrine devam eder. <gülüyor> <gülüyor> Bence borsa güne alacalı başlar. O da olabilir. Finlandiya Başbakan da hiçbir şey dememiş, teşekkür etmiş ve arkasını dönüp gitmiş. Arkasını döndükten sonra Biz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de böyle lafetse Finlandiya başkanı gibi pusmazdı herhalde. Neden ya falan öyle göze. Lan onu git. lan? Falan diye konuşurdum. Yok canım öyle demezdi ya. Ağandır lan o diye bir şey olur. Böyle bir şey, şey yok ki. Türk İngilizcesi yok ki. Evet. Ya sanki İngilizcesi var. <gülüyor> yani doğru, doğru. O yüzden çevirmen'e söylenir. Herhalde. Çevirmen de dili münasip onu iade eder. Ne İyade diyecek? Normaldir bir kauz falan ne diyecek abi? <gülüyor> ne bileyim artık yani nasıl oluyorsa bu işler? <gülüyor> Bana niye bakıyorsunuz abi? Sen bir evet optional hayatımıza sokan kişi olarak merak ediyoruz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Zaten seksi <gülüyor> diye bir lafı ben gazetelerden başka kullanan hiç kimse görmedim yani. Fransız de, Cumhurbaşkanı kullanıyor işte. Hayır de. canım mesela biz kendi aramızda kullanıyoruz mesela of şu adama bak çok seksi. Egeciğim bu sabah çok... <gülüyor> zaten kullan kullanmamaya gayret ediyorum. E, o, onlar adam adama kullanmışlar bir şey olmuyor biz kullanınca ne oluyor? Hayip oluyor işte adam onlar da kullanınca Bir rezalet olmuş o yüzden biz Doğru. kullanmıyoruz Mesela ben hiçbir kadını da Seksi demedim bugüne kadar Yani yüzüne karşılığı bırak gıyabında da Arkasından konuşmadın mı Aa, Mesela Ahu Ahu çok seksi bir kızdır Ve onun yerine taş gibi dersin Süpermiş dersin Çok güzel bir İyiymiş. insan dersin ama Hiç daha hayatımda kimse seksidir Şöyle var ya Ahu bence çok seksi onun ne demek ya Seksi ne demek yani Seksi, seksi demek yani... Ee, onu, onu Yani daha doğrusu belki Türkçe'de onu ifadenin bin bir başka yolu var. Seksi biraz yavan kalıyor. Tam çok istediğiniz gibi anladın. Mesela, mesela taş, ahu nasıl ahu taş gibi. on zaten mermer mermer. Bana mermel. falan gibi böyle bir ha. şey olur yani. Mesela kızlar şöyle var kullanıyor yani. diye konuşuruz. Kızlar mesela erkekler için hani seksi demezler de düzgün derler. Hayır. Çünkü o çok, çok, tatlı, çok Hayır, tatlı, tatlı çocuk Çok de tatlı çocuk. Oğlan olan Oğlan süper. Tatlı deyince de böyle şey gibi oluyor ya. Yavan bir adam. Yani değil mi? böyle penguen falan gibi oluyor karşıdaki çocuk. Ama düzgün bir çocuk dersen çok Siz düzgün bir yani çocuk. seksi. Yani seksi seksi. Otomatikman. Kullansak belki dilimize yerleşir ya Sexy seksi. Seksi hak eder gazetelerde Biraz, olan bir laf. Bu hafta yani. seksi. Seksi sanatçı. Seksi pozlar verdi falan. Seksist sanatçı dersen o zaman ne oluyor? O da çok çirkin bir şey. Çok alanda karşısında beni bulur. Doğru. Bravo. E, böyle bir şey yani. Evet abi böyle bir e, olay yine bir yer evet, bir ama yine bir Şimdi şey. Şimdi bu e, başbakan nezdinde Finlandiya'dan özür <gülüyor> mü demiş? Yani mutfağınız iğrenç ama çok seksi bir milletsiniz. Ama mutfak mi? konusunu hiç açmamış bir daha. Mutfak konusunu hiç açmıyor. Yani o olayı birleştiriyor. Yani bir es... Yer basın mensupları, gazeteciler. Şu... Yani durup dururken Finlandiya başbakanına dönmüş, öyle demiş. Siz demiş. Durup Guyur. dururken o. o bir temas falan olmuştur. Şey taş Mesela adam şey olmuştur. Yuvarlak şimdi, masa gibi bir yerde mi yaptılar bunlar toplamda? Şimdi Fransa Başbakanı aç ya... He. Şimdi onun ağzı da kokuyordur çok affedersin. Aç açını mideden geliyor ekşi ekşi böyle. Bir Doğru. şey de yemeyeceğini biliyor. Finlandiya'da yemiş. Arkadaş ne bulduysa İğrencim ye. İğrenç miğrenç. Ülke Ülke'min mutfağı. Fakat tok adam tabii. Tok adamın nefesine güzel kokar böyle mis gibi kokar. O kokuyu alınca... <gülüyor> Bir hoşuna gitmiş bir de bakmış iri yarı geniş omuzlar Finlandiya başbakan omuzlarına böyle böyle kollar kaslı böyle O şeyde takım elbiseden belli oluyor damarlar Vay be Daha şöyle bir dokunmuş <gülüyor> Anlatsana <gülüyor> Şöyle bir karnına dokunmuş baklava baklava Aman ya. Işıkları yarabbim. kapatalım mı Farybis <gülüyor> Ya hayır ben olayı söylüyorum Neyi anlatıyorsun abi Abi o, olayın gelişimini anlatıyorum Orada dönmüş Sayın başbakan demiş Şöyle bir göz göze gelmiş, çok seksizsiz diremesiyle beraber sen Finlandiya ışıklar açılmış, <gülüyor> Ay hop vay, <baş. gülüyor> hep beraber balı salonuna geçmişler. Ne güzel. Ne güzel abi. Hiç <gülüyor> anlamadım ya. Masal gibi Oktay bunlar Bilk masal. Bir kürsümün önünde şey geldi bir rahatsız oldu, Finlandiya Başbakanının baklavalı göbeği, böyle bir şey geldi. Ay ay ay, ay Herkesin başbakanı kendine ay, güzel. Herkesin başbakanı kendine güzel. Buyurun. Ay, tuvaletle ilgili haberimizi verebilir miyiz? Ya, onu biraz daha ertelesek fayır ya. <gülüyor> tamam o zaman kadın, kadın dediniz madem öyle. Ya abi sen tuvaletten bahsedince bir şey ay, tuvalet. Rahatsız. Sizin kahvaltıda olanlar ilk ay, çocukları daha ay. iyi. Beş dakika daha, <gülüyor> daha veriyorum herkese. Bitirsin herkes son lokmalarını güzelce mi? kaymaklı ballı şeylerini yesinler. Sonra geçeceğim tabii bu tabii adaya. Tabii. Muhakkak lütfen çok önemli. O zaman Amerika'da yapılan bir başka araştırma. <gülüyor> kadınlar ne ister? Kadınlar ne ister? Anlasan Fahir. <gülüyor> kadınlar erkek <gülüyor> ister ama nasıl bir erkek ister? Düzgün bir, Düzgün erkek. bir erkek. Düzgün bir Düzgün erkek. Bir çocuk Tombul, ister. Tondul bir erkek ister. Tom, hayır. değil. Dürüst bir Arap, erkek. Arap mı? Arap. Zengin bir erkek. Zengin Arap erkek. Hayır efendim. Maalesef kadınlar nasıl kokan erkek isterler? Düzgün kokan. Arap. E, zengin kokan Ekşi olabilir mi? Pastırma kokan. Pastırma. Çünkü adamın geliri iyi demektir. İyi demektir. demektir. Şey... Mayasıl olabilir mi? <gülüyor> Kekremsi? Kesif olabilir mi? Kesif veya başka bir deyişle. Yok. Onun içimine ne deniyor kesifin? Kesif, mi? kefir, kefir, kefir. <gülüyor> kefir. kokan erkek. Çünkü sağlığına dikkat ediyor. Sağlığına ederler. dikkat ediyor. <gülüyor> e, <maz> <gülüyor> Hiçbiri kadınlar kadın gibi kokan erkek istiyorlar. Ayda. Kadınlar oksitokin diye bir şey... Salgın. <gülüyor> Hayır kadınlar abi. bu mu daha kadınlar... bu hormon geçmişti yine oksitokin demiştin sen. Bu oksitosin abi o. Abi benim önümdeki raporda oksitokin yazıyor. Ve K'da kalın şekilde yazılmış. Çok affedersin. Tamam demek ki ee, bizi dinlemişler. Kadınlar oksitokin Güzel. diye bir şey alıyorlarmış. Sonra onu satıyorlar mı artık ne yapıyorlarse Neyse kadının kokusunu bu oksitokin belirliyormuş. Tamam. Mesela sokakta gidiyorsun. <gülüyor> Kokluyorsun bazen böyle ne kokuyor? Mesela kadın kokuyor. Kadın kokuyor. Turist mesela. Turist kokuyor bak ofte. Oh. Bazen bir eve giriyorsun basık kokuyor, kokuyor mesela. O da olabilir. Evet doğru olabilir çünkü. Soğan yapılmış. Bir yemekler yapılmış. Camlar açılmamış. O rezil kokudan. böyle basıyor rahatsız ediyor. Sanki ciğerine birisi bastırıyormuş gibi kokuyu alamıyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir kadının yanından geçerken ne kokuyor diye sordun ya Fahir. Valla fareler. Sokakta bir... geçerken bir de sokakta yürürken. Nerede Ben sorarım yani? ama hanımefendi. Hanımefendi. hanımefendi. Yanlış Şş. anlamayın. Siz ne kokuyorsunuz Lennon? O da Oksitokin. Oksidokin, Oksidokin derse ne de güzel. Doğru. Nerede koklayacaksın abi? İş yerinde mi koklayacaksın? Adın tacizciye çıkar iş yerinde yaparsan Doğru. böyle şeyler. Sokakta o yüzden arkadan Hayır. silsice yaklaşıp koklayacaksın. <gülüyor> ne niyetle kokladığına bağlı ya. Ne, i̇yi niyetle koklayacaksın. Hep iyi niyet değil mi zaten? O zaman bizim. sokakta giderken de koklayabilir miyim? Ee, fareler sana. üzerinde yapılan deneylerde dişi fareler dişi kokusu taşıyan erkeklere daha bir itibar göstermişler. Ee, Bu da insanlara örnek mi oldu? Bu da de? örnek... Bunu yapan laboratuvarlarda kadınlarmış. Kadınlar da işte ya aa, fareler böylesin, niye biz böyle değiliz. Şu bilmiyorum. anda Amerikalılar harıl kadın kokusu satılıyor. Bir tane o rafları gör. Evet. Erkek parfümde Parfümle, o da hepsi vermiş. duruyor ama kadın rafların bir tane yok. Neden? Çünkü erkeklerde hücum etmişler. Herkes kadın kokuyor. Bir de Doğru. bir şey soracağım. Evet. Bir şeyin parfümün, kadın parfümü mü, erkek parfümü mü olduğuna kim karar veriyor? Ben. <gülüyor> <gülüyor> nasa veriyor kim verecek oktan ne kim karar veriyor abi üzerinde bir şey yazmasa bu anlaşılabilecek mi? veya ayrıca an kullanılmamış. Öde tuvalet kokanlar. yazıyor ya. Öde tuvalet dedikleri üzerinde yazmayacak falan. Sana bir tane şey de veriyorlar. Koklatıyorlar bir şey. <gülüyor> Hı Duymadığım kokusum. bir koku. Ben söylerim direkt. Hiç ben saklamam. Ağzıma ne görse söylerim orada hiç. Hayır, nereden anlıyorsun? Nereden anlıyorum? Onun içinde bir tatlı bir Kokusu varsa böyle nasıl diyeyim nasıl bir koku? Şimdi erkek kokuları biraz baharatlı olur. Evet işte zaten tek fark o. Erkek kokusu baharattan kadın kokusu çiçekten. Anladın mı? Öyle yani de. kızlar Venüs'ten erkekler Mars gibi Mars'tan bir şey. Mars'tan gibicesine. Gibicesine ve delicesine. Bir de şöyle bir şey var düşününce. Bak neden baharda aşklar yoğun olarak yaşanır? Çünkü çiçekler genizler açılıyor sinüsler Tabii. boşalıyor ve rahat rahat koku alıyorsun. Ama mesela baharda baharda ayrılır. genizler açılır, sinüsler boşalır. Kıya doğru, <gülüyor> kuşa doğru nezle başlar. Sonbaharda niye ayrılık mevsimi? Niye? Burunlar tıkanıyor çünkü. Çünkü dolmuş olmuş Oktay. Genizlerde et benleri. Adam hakikaten. nezleye yakalanınca artık ne kadın kokusu alabiliyor, ne erkek kok. Kardeşim ben koklayamayacaksam ne işim var diyerek yalnızlığa var. mahkum ediyor kendini. Değil mi? <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> Afrika'dan bir haberimiz var. Afrika kadar? Ne haber Afrika. olacak? Fakir efendim. ülkelerinden biri desem size. Bütün ülkeleri derim. Güney Afrika biraz fena değil ama durumu. Namibya. Namibya. Namibya. Namibya. Namibya. Namibya. Ee, Namib Nam bebek. <gülüyor> Namibya'da en uzun sosis rekoru denemesi yapılmış ama maalesef 8 kilometrelik bir sosis yapan Namibiyalılar biyalular açlıktan kırılan adamlar 8 kilometre sosisini nasıl yapıyorlar? Şimdi yani? yapmışlar onu tam pişirirken zaten tam pişirememişler çünkü yemişti yerine biyalular. senin diğer ucundan yemeye başlamışlar. Evet e, şimdi bir stada dev bir mangal kurulmuş ilk başta. Evet. Ondan sonra sosisi güzel mangalın üzerine sermişler el birliğiyle Sermişler derken? <gülüyor> Koymuşlar. Ancak dışarıdaki <gülüyor> aç kalabalık. İçeri girmek için olay çıkarmış ve güvenlik nedeniyle... Kokuyor ya. çünkü adamları dışarıdan. E, he, doğru abi aç Stadyumun onu kilede yapmak lazım. Kapalı spor, spor salonu. E, o da abi o da koku çıkmaz abi. ya. Ondan sonra o basket abi. oynayacak şey yapılacak orada. Ama stadyumda da tepesi açık oradan koku gider dışarıdakiler. İşte rekoru kıramamışlar. Yani. E bekleselermiş azıcık hep beraber yiyeceklermiş. Burda bir, bir kalır mı canım da bir sonra sosis kalır mı? 8 kilometre diyor abi. Amerika'nın yani kadar... defosu kaç? 40. Bilemiyorum. Herkes... Neyse 200 santim yese Olur mu 200 santim ya Herkes bir 10-15 santim yemiştir 10-15 santim de doyulmaz ya Bir sosis zaten Abi ekmek var etme Ekmek Ekmeksiz yer Ne yapayım yavlarının özelliği Ekmeksiz yemesi Etme bulamadığı için Ekmeksiz yemiş bundan önce 200 kilometre sosisi bulan Sen kaç sosisle şey yaparsın Çiğden Çiğden ben iki yerim. Çiğden iki yersin. Oktaysa dediğim ne ya? İki de sana söylüyorum. Metre mi? İki sosis. Ha, metre olarak mı? <gülüyor> Haha iki metre. metraj demedim canım. Kaç dedim şimdi normal hazır sosis. Normal. Namibiyada değiliz. Lütfen ekmeksiz ya. mi yiyoruz? Ekmeksiz yiyor çoktan. Ekmeksiz yersek doymayız ki zaten. Ama yani. insan içini kıyar odur. Yavan yavan bir şey olur. Mildes. Ben yerim ekmeksiz. Kızarmış mı istiyorsun haşlanmış mı? Kızarmış istiyorum tabii. Haşlanmış sana iki, ben iki ben? tane kızarmış sana, Ben de kızarmıştı Üç tane ben. Oktaysa üç tane. Ben de bir tane sosisli sandviç, iki tane de kızarmış. Ya da bit bit kızarmış, bir tane testi hava ona hazırlasınlar. Hayır. hayır, benimki şey olabilir mi ya? Sosisi koymadan önce ketçapla mayoniz koyarlarsa ekmeği. Tamam Çünkü o zaman tam ısırırken yayılıyor ketçapla mayoniz. mayoniz. Sosisle ketçap koyulmaz. Sosisle, üstünden. Evet, sosisle ketçap koyulmaz. Zinar. Sosisliye öyle bir koyulur ki sosisli sandviçe. Tebrik evet, onlar hazırlanınla dursun, bizler haberimize geçelim, haberimize geçelim artık. Leva bu haberimize geçebilir miyiz? Geç tamam geç, geç. Hadi, geç. İyi be tamam. Zaten bu verdiğimiz haberde Dünya Tuvalet Fuarı düzenlendi Moskova'da biliyorsunuz. Yine uzay tuvaleti bulunmuş Hı -hı. onu mu veriliyor? Hı -hı. Hı -hı. E, i̇nsanların hayatlarını ne kadar tuvalette geçiyor? Dörtte bir. <gülüyor> Şu anda mesela siz 30 yaşında bir insan olarak yedi küsür sürsenizde tuvalette mi geçirdiniz? Tuvalette getirdim? geçirdim. Maşallah. Siz Oktay Bey? Benim biraz daha azdı. Evet. Altı sene falan. Falan altı sene. Maalesef yanlışınız var. insanların hayatlarının tam dört yılı tuvalette geçiyor. Ne bir dakika eksik Kaç ne bir dakika. Kaç yaşına kadar yaşamış abi ne biçim verim hiçbir şey yok. Gene Rusya'da adet öyleymiş. Dört yılı tamamlamadan de Dört yılmış bütün tuvaletler. E sonra bir daha... Evet şimdi hayır gidemiyorsun değil. Bu dört yıllık zaman insan hayatında az bir zaman değil. Çok önemli tamam bir de, zaman. Tamam da demek istediğim ben. Bunu dört en kaliteyi şekilde... Sonra tutacak mısın? Ne? Çallara mı gideceksin? nasıl ya? Dört yılda doldurdum. Dört yılda doldurdum. Sana bir tane şey bir vermiyor. Mesela şey o zaman de... bir, bir yıl hak uzatma veriyorlar. Bir <gülüyor> yıl. Veriyorum. Eğer onu da bitirirsen, hayatta iken, eğer hayatta kalmak suretiyle bitirirsen bir yarım dönem daha veriyorlar. Peki bir şey soracağım. Efendim canım. Mesela herkese otomatikman mesela verilen bir şey mi bu? Yani mesela sen üniversiteden sonra okuyamadın. Evet. Ama başka birisi üniversiteden sonra okudu. Yüksek lisans sahibi Ha oldu. mesela master yaptı Evet. O master yapan adamın da mı dört sene? Ha, evet hakkı ona ekstradan ekstradan veriliyor bir ha. bir dönem daha veriliyor ona ekstradan peki onu e, devredebiliyor musun başkasına devredebiliyorsun mesela ben rahat çıkıyorum diyelim hı hı. arkadaşım var ama o da sıkıntı çekiyor sürekli evet o bana belli bir meblağı veriyor. bir iki ay bana tuvalet verir misin diye evet bu devir işlemleri tabi biraz değişiyor yasal mı yasasız politburo bakıyor politburo bakıyor peki olabiliriz. mesela üç buçuk sene üç buçuk ben e, tuvalet Hakımı kullandım 3,5 sene evet, 6, ay, 6, 6. ayın boş Boş. Tam onu Ve ölüm döşeğinde, ölüm, ölüm döşeğinde. <gülüyor> evet. Tam o sırada mesela Ege'ye verebiliyor muyum 6 Hayır. aylık dönemi Yasal mirasçılarına bırakabiliyorsun Maalesef Avrupa'da değiliz Rusya'dayız Nasıl ya yasal, yasal mirasçı Senin karın kalır eşin yani. Didem'e kalır Didem rahat rahat bir 6 ay daha rahat rahat yapabilir Aa, O zaman saçmaymış ya 4 yıl Evet biraz saçma Yani <gülüyor> Siz kaç diye düşünmüştünüz Işte ha. Hayatın dörtte biri gibi geldi. Hayatın Öyle bir, bir biri. hak verilir isteyen öyle yapar Abi ister. Zaten bu şimdi hayatın ne kadarını Oluşturuyor diye bir şeyler dönüyor ya Önemli olan dört yılı... dörtte biri kırmızı ışık Dörtte biri uyku Hakikaten Dö nasıl bunlar, bir hayat yaşadık Bunlar ya. hesaplanıyor Beşte yani. biri u... Uyku mu dörtte biri... dörtte biri Yok o az sürüyordur Öyle bir şey duymadım ben Ondan sonra dörtte biri yolculuk evet. Otobüs trafik bilmem ne falan filan geriye de işaret i̇şte, özel, özel öbür zaten öbür kısmında televizyonda geçiyor. Ondan sonra bize diyorlar ki kitap okumuyor. Nasıl okuyayım lan? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman, <ne> zaman? okuyayım? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Çok teşekkür Aa, işte ederim. Bu tuvalet abi. hayır şöyle diyor uzmanlar. Yani. 4 yılımızı en iyi şekilde geçirmek için, daha kaliteli geçirmek daha ne için. Duruyoruz. Tabii şimdi evlerin en ufak yeri neresidir? Söyleyin bana kilo İkinci tuvalet olabilir mi doğru bakın içinde ne dediniz tuvalet dediniz değil mi ya ya ondan söyleci sonra... değil en yani. pis yerler neresidir en pis yerlerak doğru Ayakkabılık. Ayakkabılıklar değil mi? Hep buralara dikkat edelim. Güzel bir evimize bir bahar temizliği şart. Ne oldu yani? Empisyen ne demek? Yani oralara bir müdahale etmek lazım oktay. Uzmanlar evinizi temiz tut demiş. Fırsat bulmuş. Fırsat bu fırsat. fırsat demişler. Ne demişler? Çok vakit harcıyoruz o yüzden çok, çok güzel. Oğlum, güzel kaliteli geçirelim. Öyle saçma sapan. Ama işimizi bir an önce görüp çıkıyoruz mantığıyla yaklaşmayın. Bir kitap okuyun. Bir müzik dinleyin. Bir kendinizle baş başa kaldığınız bu yeri iyi değerlendirin. Gelecekle ilgili kararlarınızı burada alın. Hayatınızla ilgili önemli kararları burada verin. Çünkü insanın gerçekten... Böyle bir şey açıklamalarına gerek yok ki ya. Rus bilim adamları mı, uzmanlar mı, kim? Bu zaten odontikman yapılan bir şey değil mi ya? Bizde bu fuar yapıldı ya. İzmir fuarı mı? Ha, İzmir fuarı bak. Enternasyonel. Onun gibi bir fuar ve bu fuarda tuvalet ürünlerinden tut, tuvaletle ilgili... Tuvalet aklını... fırçasından, tuvalet kapağına kadar her, her şey. şey. <gülüyor> Kiloset. tuvalet kapağı dediğiniz. Kiloset kapağı. Çok teşekkür ederim, ederim. Pompada vardır her <gülüyor> an Ballı Valeri buyur efendim Ballı Valeri Amerikalı Wilson'ı tanıyorsunuz Ballı Valeri Ey yavrum <gülüyor> <gülüyor> Valeri Wilson Piyangodan 4 yılda 2 kez birer milyon dolar kazanmış kadın Vay be Ne güzel Güle güle açasın diyoruz Valeri Wilson Yoksa sandviç satan Bunu ben kendi kendime okuyayım o zaman <gülüyor> <gülüyor> Sen özel de değil mi Ballı Valeri'ye Ondan sonra ilginç geldi Yok ya Sen zannediyorsun Sen şimdi o haberi okudun Ondan sonra hayaller 1 milyon dolar varsa ne yaparım falan filan diye Zannediyorsun herkes de aynı şekilde Hayır, hayaller. Hayır baş, başlık enteresan haberi okumamıştım bile. Vallahi valeri enteresan geldi. Başına iki kez yıldırım düşmesi daha öf. valeri de oho bal akıyor dudaklarından bal O zaman çok teşekkür edeyim ben size. Bakın yol yakınken. Yol yakınken bence de vallı valeri. De... Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İlkokul Ball... gidecek, başlayacak Osmanlı, kardeşlerimize. Değil. Arkadaşlar ilkokulların önünde artık şey e, yapmayın. Çok takılmayın. Evet. Her şeyi kantinden alın. Efendi dönün, gibi şey gidin, efendi gibi gelin. İçinde çünkü uyuşturucu Akıllı olun. Evet yani özellikle akıllı. turşu suyu sevgili kardeşlerim. Turşu suyu. Turşu suyu içmeyin. İçmeyelim. Turşu suyu satılıyor mu hala okulun? Bilmiyorum. Ben, nasıl, nasıl. ben zamanımdaki olayları yapıyorum. Ve ne olur arkadaşlar? Ne olur? Herkesin velisi aynı zamanda dönsün. Bunu velilere söylemek lazım. Yani çocukları bıraktıktan sonra aynı zamanda. Çünkü bir veli fazla kalıyor. Ondan onun sonra... çocuğu otomatikman 5 sene, eskiden 5, şimdi 8 sene mahcup olarak dolaşıyor. Mahcup olarak evet. Ana kuzusu durumuna düşüyor. Evet. Yani o söylenmese bile o öyle olur. Herkes aynı zamanda evine Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir çok güzel yapıyorsun. Aynı yapıyorsun ha. Bu şarkı çok güzel şarkı ya. Ben her saat dinlemek istiyorum. Fahir Bey bir, çok güzel bir araştırma yaptı seviyeli dinleyiciler. Hem kadınlar için hem erkekler için. Hem kadın mı? evet hem kadın hem erkek. Unisex diyoruz biz ona. <gülüyor> biz peki soru sorabilir miyiz? Siz soru sorabilirsiniz. Sizi mahcup etmemek için soru sormayalım mı? Lütfen sorun. Lütfen evet. aklınıza takılan en ufak şeyleri bile sorabilirsiniz bana. Nedir başlık? Konuyla alakalı alakasız. Başlık kadınlar ne ister? Ben size altı madde vereceğim karışık. Siz bunu sıralayacaksınız. Bakalım doğru sıralayabileceksiniz. Ama şimdi göre sıralıyoruz ya. En çok istediklerinden en, en az istediklerinden. En az istediklerine doğru. Ama Bence bunun hepsi ne Kuru çok... kuru sayınca kimsenin aklında kalmıyor. Hı -hı. Böyle canlandırmalı bir şey yaparsak daha güzel olur yani. Nasıl? Mesela ben bir kadın olayım. Sen bir kadın ol. Tamam. Neler istediğimi tartışarak bulalım. Evet. Bakalım mı uyacak şey? mı? Uyacak mı? Peki. İstiyor musun bunu istemiyor musun diyorsun? Ve bunu da tabii... E... Ben kocan olayım istersen. Ben ne olacağım abi? Sen ben, de onun komşusu. Kom, biz iki tane komşu kadın olalım. Siz iki ama sen genç de anketör ol. Ben de anketör ama ben yakışıklıymışım. Yakışıklı. Değil. Siz ya. de evde yalnız oturuyor musunuz? Ama evde olmamıza rağmen evde de bakılmıyor yani herhalde. Bakılmıyor Pis pis yal yalk kıyafetler Bence herhalde. sen kadın ol ben erkek olayım böylece unisex değil mi onu anlamış oluruz Yok şöyle olsun nokta. İkiniz de e, kadın yani, olun, siz olun. Siz bence. İkimiz de kadın. İkimiz de, de mi kadın komşuymuşsunuz birbirinize gitmişsiniz. Son derece bakımlıymışsınız. Oturmaya mı gittin? Sen beyaz ojes sürmüşsün, sen de kırmızı, tamam mı Oktay? Ben mi kırmızı? Sen kırmızı, evet. Tshirt'in kırmızı, kırmızı ya, ama egi beyaz sürmüş, tamam mı? Ben kapıyı çalıyorum. Ben de böyle şey yani. Ee, şıkmışım ama böyle çok abartılı bir şey abartılı değil. Abartılı yani. değil. Ama şeyim. Herkes ama beni çok şık diye Hı -hı. bilirmiş. Mesela sen. Ben daha gençmişim Ege'ye göre. Sen tayt giymişsin nokta. Ben, ben daha, daha gençmişim. Oktay daha genç olmasına rağmen daha böyle şey giyiniyormuş. Ağır giyiniyormuş. Ağır yani Kokoşmuş biraz. Ya ben de Bakımlıymış aslında Ama yani çok. Sen, kız biraz sen... genç gibi giyinsene ha. diyormuşum. Ben ya, benden yaşlı olmana rağmen daha böyle. Spor. Genç işi gi hmm. giyiniyorsun. Renk seçimi mesela Eğin'in üstünde çocuğumuz mu Mini bir kot varmış. Fail. Çocuğunuz yokmuş. Bekar, Bekar mısınız? Bekar mıyız biz? Siz iki çalışan, çalışan da değildi. De, ben dulmuşum. O dulmuş. Ben sen, hiç evlenmemişim. Sen hiç evlenmemişsin. Evlenmeyi de düşünmüyormuşsun. Daha genç olmama rağmen hiç evlenmemişim. Evet. Kocam Almanya'ya gitmiş. Orada başka kadınla evlenmiş. Benim boşam. Evet. Doğru. Sen ama Almanya'dan bir sürü şey göndermişsin. İç çamaşırı falan. Şkol iç çamaşırları. Bir de evde hep Alman malıymış her şey. Evet. Her şey Tüm televizyonlar gurun dikmiş. <gülüyor> evet, ben öyle oturuyormuşum. Evet. Oktay'a çok... da şey diyormuşum. Erkeklere güven olmaz. Erkeklere güven olmaz. yol kadar yol diyor. Ben mi sana misafir olarak geliyorum? Sen bana sen bana, sen bana abla diyormuşsun. Tamam. O, ne ablası sen? Abla. Benim adım şeymiş. Bahtişenmiş. Benimki de Mübeccel o zaman. Tamam. Ben kimmişim? Ben de Orhanmışım. Orhan mısın sen? Orhan diye gelmişim. Kapıyı çalmışım girmişim. Hoş beş ettikten sonra siz beni içeri buyur etmişsiniz. Ben sana rezene çayı yapmışım. Tamam. Ben de bir maçayım kapıyı, kapıyı. Bir dakika ben anlamadım. Rezene orada. çayı bana çok iyi geliyormuş. Bir çünkü, mantık hatası var abi. Nasıl hocam? Şimdi sen kapıyı çaldın. Evet hocam. Batıçıhan Hanım açtı kapıyı. İsterseniz yapalım. Yapalım. Yani sen gelsin ya benden. Kapıyı evet. sen çaksana abi? Ha. Sen açıyorsun. O çünkü mutfak. Çünkü zaten öyle bir samimiyetsiz. Siz ikiniz ya. mutfakta zaten o sana ben oje sürüyormuş. Ayak ya yani ellerimi yapmışım ayaklarıma sürüyormuş. Evet. ayakta da orta parmaktan sen. siz? Tamam ben tamam. çalıyorum şimdi kapıyı. Çal. Pardon. Abla ben bakarım. Bak bak ben de parmaklarımda ojeler sürüyorum. Çık, çık, çık, çık. Açar mısınız lütfen? Ay yıktı yıktı. Hoş ee, geldiniz buyurun. E, merhabalar hanımefendi. Merhaba. E, biz bir araştırma kuruluşundan geliyoruz. E... <gülüyor> evet. E, bu arada çok hoş gözüküyorsunuz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Öfretmek isterim. Ee, şunu söylemekte fayda var. Ee, şey bu şey almıyoruz. Biz. Hayır biz satmıyoruz. Ee, biz e, kadınlarla ilgili bir araştırma yapıyoruz ve yalnız, kadınlara yardım. Yalnız sadece ee, bu araştırmalarda sorular sormuyoruz. <gülüyor> evet. Ee, sadece araştırmalarda soru sormuyoruz. Aynı zamanda e, Adınız isminiz nedir? Orhan. E, Kim gelmiş diye ben sormuşum. Bir dakika, e, sor bak. o zaman. Kim gelmiş? Bir dakika tam burada sormaya gel. Şimdi ben size söyleyeceğim. Ee, yalnız ben ev sahibi değilim. Her ben orada hemen eteklerini falan toplamış. Eteklerini toplamışsın ama bir parçası eteğini böyle girodunu girodun. Aa arka arka tarafa fark etmemişim. Buyurun efendim demişim ben. Ama mesela önden gelince ben fark etmemişim de. sen seni bir geçelim. Arkandan geldiğince sen Oho olmuşum ben. Ne ne yapacaksın? Uyarsana ama e, hanımefendi eteniz eteniz sıkışmış. sıkışmış. Ben onu, onu, onu benim uyarmam lazım çünkü sen teknik uyar, olarak Orhan'ın uyarması sen, mantıklı sen değil orada. Sen ama. Hiç tamam. uyarmadan çekiştir zaten abla etenin donuna sıkışmış diyeceğim orada çekersin değil mi? Evet. Canım. Tamam. Ben Şimdi sıralama oradan. şöyle mi? Önden sen gidiyorsun arkada Mübet hemen arkasında Orhan. Hayır Orhan. seni en arkaya bırakmak mantıksız. Sen mi? misafirsin çünkü. Beni seni. Arayalım. Evet. O, o zaman, zaman bu, donunu benim düzeltmem lazım. Hacı oradan senin yanında uzanır hemen. Ama ben biraz yapılı olduğum Hayır, için Hayır abi şöyle olur Orhan şimdi ilk başta girer içeri Ondan sonra sen ikinci olarak dönersin Ege Hı -hı. Ben tam senin arkandan dönerken o arada çekiştiririm ha, Hem de görmemiş Ben olur. görmedim mi? Çünkü kapı görmedim. sen görmüyoruz yani, Neyse şey hiç, kısmet, tamam. kısmet. Sen girdin mi içeri? Girdim abici Buyurun efendim kadınlar kapat... ne ister diye sormuşsunuz ee, şimdi hoş, ya, hoş bulduk Öncelikle hoş bulduk <gülüyor> ee, Kadınlara sorular soruyoruz biz Anket yapıyoruz. Evet. Ben ee, olmasın. Ee, siz siz siz kadınlar, kadın olarak e, ne istiyorsunuz? Kocam Şakir'in Allahından bulmasını istiyorum. Ee, kocanız öldü mü yoksa e, kazada mı öldü? <gülüyor> ben o filmi izlemişim <gülüyor> ve ya, bahçe bahçeni hemen uyarmaya çalışıyorum. Aa! Abla? Ne oldu e, bacım zor ben zaten gözümü bunu kestirmişim sana hemen bacı muamelesi yapmaya başım. Bu dedim neydi? Bahdişan. Aa. Çünkü onun maddi durumu iyiymiş ben anlamışım. Bizim Çünkü evin girişinde boru patlamış. Tapu tapuyu asmış. Boru patlamış bizim tuvaleti. Ay kusura bakmayın Orhan Bey, tuvaletimizde borular patladı yerler sıza sıktan. Siz bir girseniz o boruyu onarsanız ben size terlik veririm. Ee, tabii memnuniyetle sen paçaları paçalarını paçalarımı vermişim güzelce çorapları çıkartmışım. çorapları çıkartmışım sen terliği mı itiyorsun yoksa elinle yerden alıp önüme eğilerek şey yapmış o anda zaten bir elektrik olmuş geyşası olmaya karar vermiş ben... ben... Geğişa. sonra sen, sen bir an önce bunu böyle içeri sepetlemeye çalışıyormuşsun <gülüyor> sen de tuvaletten çıkmışsın şeyle, ıslak ayak Islak ama ayakla. buz gibi sularla buz gibi ama terliklerle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletin buz gibi sularından geliyorum diye çıkmışsın. Oh tuvaletin soğuk suları iyi geldi diyormuşum. Kendi kendime diyormuşum. Sonra nereye geçiyoruz? Salona, Salona, geçir. Salona geçiyoruz. Ben ayak havlusu ver. Ayak havlusu getirmişsin ama ayakların buz gibiymiş. Onun kalorifere dayamışsın. Avluyla yanmasın diye. Yani. Ha, Avluyla yanmasın diye kalorifere dayamışım. Oradan da sorularını soruyorsun. Ee, i̇yi günler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar e, sorularımızı soruyoruz. Sizden cevap istiyoruz. 6 tane şey soracağım size. 6 tane şey vereceğim. Onu sıralarsanız çok sevinirim. En çok hangisini istiyorsanız? Para mı? Omega 3 mü? Çocuk mu? Seks mi? Yalnızlık mı? Bağlılık mı? Omega 3. Omega 3 istiyorum. Ben, ee, on... ben de cevap vermek istiyorum. Bağlılık. Bağlılık. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben hemen apar topar çıkmışım. Çünkü soğuk böbreklerime vurmuş bende de şey varmış affedersiniz nefrit varmış <gülüyor> ve de varmış ve sistit olmuşum hemen gitmem gerekiyormuş Aa, biz sizi bu halde bırakmayız deyip bir yatırmış üstünde battaniyeler ölmüş battaniye ve kupa çekmeye karar nane, vermişsiniz nane kaynatmışız biz sana oh, bir çayı olsa ben size. içeride nane kaynatırken siz biz, ben omega 3'ler sürmüşüm vücuduma evet sonra ondan sonra sen uyumuşsun uyumuşum bu macera <gülüyor> burada sonuna sana... <gülüyor> <gülüyor> Neymiş şimdi bu kadar şey? <gülüyor> bu kadar şey şu. Kadınlar ne ister sorusuna cevap aradı bilim adamları. Buna göre kadınları en çok mutlu eden şey. Birincisi yalnızlık. Kadınların çoğu tek başına yaşamaktan keyif alıyor. Çok keyifli diyorlar. Mesela bir kadın evde yalnız oturuyor. Soruyorlar ne? Çok keyifli. Çok keyifli diyorlar. Yalnız oturan kadına sorarsa keyifli. Keyifli. <gülüyor> Doğru. Ee, i̇kincisi kadınlar en çok ama en çok seks diyorlar. Ee, elimizdeki ankete göre. Hani sen nasıl yayında rahat rahat diyorsun ya. Yani ben de ama bu adam seksi dedi. Bu adam seksi derken Ne zaman dedim ya? Sen dedin geçen saat Bir onu... saat geçmedi vallahi. Bunu da sen dedin Paner. Onu ben demedim. Ee, kadınların en çok mutlu eden şeylerden birisi de tabii ki Omega o üç. Omega 3. Para mı? Omega 3 ne ya? Omega 3'ü de kadınlar en çok Omega... 6. sırada istiyor. Omega 3'ün şöyle bir özelliği var. Hafızayı çok kuvveti tutuyor. Ya yani kadınlar ilişkiyle var. Eski ilişkileri hatırlama yönünde bir şey oluyor omega 3. Kadınlar balık ve sebze yiyorlar ya. Evet. Onlarda da çok fazla omega 3 var. O yüzden omega 3 de bir çeşit bağımlılık kadınları. Şimdi kadınlar en çok çocuk istiyor. Pek çok Hem çocuk. yalnız oturacağım diyor evde. Hem, hem çocukları... de çocuk isterim Ama diyor. Ama en çok hem omega 3 çocukta bulunur. Evet 13. Yemek, yemek için. Yemek için. Yemek için. Ee, sonra para istiyor kadınlar. Sanılan aksine zenginlikte. E, düşünün, e, evet ama para nakit olarak çalışıyorlar yani diğer şeylerde e, altın mesela onları falan çok sevmiyor pırlanta falan bunlar kadınların birinci şeyi değil en çok para nakit e, kadını... <gülüyor> <gülüyor> nakit mi <gülüyor> o senin şeyin mi tercihin mi nakit diye ısrarla şey bas <gülüyor> kadın... Adam... ve kadınlar bağlılık bağlılık bağlılık bir kadını bağlamanın yolu bağlılıktan geçiyor çok teşekkür Çünkü eşleri kur. kendilerine bağlı ise o kadın bağlı ama değilse yanarız ki nasıl? <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben Sevgili teşekkür edeceğim. Güzel bir şarkıydı mı bitiriyoruz? Yarın sabah yarın <gülüyor> buluşacağız. Hoşça kalın. Tersim'in sunduğu modern sabahlar yarın sabah devam edecek.